Birinci mektup Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Onun adıyla O her kusurdan münezzehtir Hiçbir şey yoktur ki Onu hundile tesbih etmesin 4 sualin muhtasar cevabıdır Birinci sual Hz. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise Niçin bazı mühim ulema Hayatını kabul etmiyorlar? En cevap hayattadır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 Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehl-i ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamatü velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır da Hızır ile görüşür fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabaka hayat, Hz. İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı tabaka-i hayatlarıdır ki... ...beşeriyetle vazımatından tecevdütle, melek hayatı gibi bir hayata girerek... ...nurani bir letafet kest eder. Adeta beden-i misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hz. İsa aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ile amel edecek... alimdeki hadisin sırrı şudur ki ahir zamanda felsefey tabiiyyenin verdiği cereyan-ı ve inkar-ı uluhiyyete karşı isevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada nasıl ki isevilik şahs-ı manevisi vahiy semavi kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür öyle de Hz. İsa aleyhisselam isevilik şahs-ı manevisini temsil ederek Dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar uluğu fikrini öldürecek. Dördüncü tabakayı hayat. Şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'an'la Şühedanın ehl-i kuburun tevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet şüheda hayat dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i keriminden onlara hayat dünyeviye benzer fakat kedersiz zahmetsiz bir hayatı alemi berzehte onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. El i kendi çendan ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada. Cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi riyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri riyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte âlem-i berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayetla şühedanın bu tarzı hayata -e mazhariyetleri ve kendilerine sağ bildikleri sabit ve iyidir. Hatta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 ''Bence bir rüya-i sadıkada, tahtal ağrısı bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onun şüheda tabakayı hayatımda gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'in rüya, bazı şerahet ve emaratla geçen hakikate bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir.'' Beşinci tabakayı hayat, ahl-ı kuburun hayat-ı rühanileridir. Evet mevk tebdil mekandır, ıtlak ı ruhtur, vazifeden terhistir, idam ve adem ve tena değildir. Hassiz vatıatla ervah-ı evliyanın ve ahl keşfe tezahürleri ve sahib ahl-ı kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delayın o tabakayı hayat temir tenvir ve ispat eder. Zaten beka-i ruha dair 29. söz bu tabaka hayatı delail-i kat'iyye ile ispat etmiştir. İkinci sual Furkan-ı Hakim'de. <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan odur gibi ayetlerde mevp dahi hayat gibi mahluktur. Hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür. Hayatın sönmesidir, hadimun lezzatdır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Her cevap. Birinci sualin cevabının ahilinde denildiği gibi mevt vazife hayattan bir terhistir, bir paydostur bir tebliğ-i mekandır, bir tahvili vücuttur. Hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebdettir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı mevdi, mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye, ve mizamlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen imtizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevki, sümbülün mebdi hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri,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 elbette bir hayatı bakiye sünbülü verecektir. Ama mev nimet olduğunun ciheti ise, çok vücudundan dört veçine işaret ederiz, birincisi. Ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalif-i hayatiyeden azat edip, yüzde 99 ahbabına kavuşmak için, alem-i bir misal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağ dağalı, zelzeleli dünya zindanın çıkarıp, vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahlû-u bakinin daire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait hayatıyı ağırlaştıran birçok vardır ki mevki hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş beder ve validenle beraber ceddin cedleri, sefalet halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı Hayat ne kadar nimet, mevk ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela, güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin, kısım şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nev nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir bir? Rususan musibetsedeler, yaralılar, hastalar için öyle de. nevmin büyük kardeşi olan mevv dahi, musibet ve intihara sevk eden belalarla müptelah olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama el-galanet için müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevd dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet azab içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Üçüncü sual cehennem nerededir? en cevap la-yâlemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Kul innemen ilmu indallah de ki ilim ancak Allah katındadır. Cehennemin yeri bazı rivayetle tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre arz hareket seviyesiyle ileride mecmu haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar seviyesi altındadır demektir.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 ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. cehennem sonra yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakat-ül arzca malumdur ki ekseriye her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tesahid eder. Demek merkeze kadar nisfı kutru arz. 6000 bin küsur kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami yani 200 defa Ateş-i Dünyeli'den şidid ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu Cehennem-i Sura, Cehennem-i Kübra'ya ait çok vezaifi dünyada ve alem-i görmüş ve ahadislerle işaret edilmiştir. alem ahirette Küre-i Arz nasıl ki sekenesini Medar-i Senevisindeki meydana haşla döker. Öyle de. İçindeki Cehennem-i Sura'yı dahi Cehennem-i Kübra'ya emri ilahi ile teslim eder. ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamıyla inlisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve kabavettir. Hem perdeyi i içindeki alem-i ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi Gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel em inde Allah. Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayetin işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasabettir. Yazın şiddet hararetine min fehi cehennem denilmiştir. Muhakkak ki yaz sıcağının şiddeti cehennem sıcağındandır. Demek bu dünyevi küçücük ve sülük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat İsme Hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki. Arsan medar senevisi altında bulunan Cehennem-i Kübra, yerin merkezindeki Cehennem-i Sovrayı rüya tevki ile ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Celal'in mülkü pek çok gelişir. Hikmet-i ilahiye nereyi göstermişse Cehennem-i Kübra oraya yerleşir. Evet bir Kadir Zülcelal ve emrikün feyekuna malik bir Fekin Zülkemal gözümüzün önünde kemal-i hikmet intizamla kamer-i arza bağlamış, azamet-i kudret ve intizamla arz güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyaratıyla beraber arzın sürat-i yakın bir süratle ve haşmet-i bir ihtimale göre Şems-i tarafına bir hareket vermiş.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 Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını en azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatıra hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir şekilde saklar. Eldette o zat Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki, küre arzun arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde... Cehennem-i Kübra'yı saklasın. El hasıl. Cennet ve cehennem, şecere-i hırkatten ebet tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Suflisi, sakili aşağı tarafında. Nurani'si, ulvisi yukarı tarafındadır. Hem sülseyl-i şüunatın ve mahzulat-ı maneviye arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahzulatın neb'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat seyyalenin iki havuzudur. Havuzun yeri ise seylin durduğu ve tecemmuh ettiği yerdedir. Yani habisatı ve muzahrafatı esfelde, kayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. rahman Zülcemal ve kıhâr Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet katı bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsine kadar ve mahzenin mahsurat kadar ...ve havuzun ırmak kadar... ...ve tecelligahın, rahmet ve kahrın... ...vücutları kadar kat'i ve yakindir. Dördüncü sual. Mahbuplara olan aşk-ı mecazi... ...aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi... ...acaba ekser nasta bulunan... ...dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi... ...bir aşk-ı hakikiye inkılap edebilir mi? En cevap. Evet, dünyanın fani yüzüne karşı olan... ...aşk-ı mecazi. Eğer o aşık... o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve aine-i ilahiye ve mezra ahiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-i meşru mecazi aşk, o vakit aşkı ı hakikiyye, inkılaba yüz tutar. Fakat bir ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını, harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehl-i ve gaflet gibi kendini unutup, afaka dalıp, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa, tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir dest inayet onu kurtarsın. Şu hakikat-ı için şu temsile bak. Mesela şu güzel ziynetli odanın dört duvarında, dördümüze ait dört endam aynası bulunsa, o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali hususi. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve hakeza, aynada tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tahrir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmakla odanı harap edebilirsin. Ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır.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 Ondan Cilve-i Esma'ya intikal eder. Hem o hususi dünyamız, ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhreni fevaidine çevirsek, o vakit o mecazi aşk, fakiki aşk da iknaf eder. Yoksa, نَسُلَّهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُلَٰئِكَهُمُ الْفَاسِكُمْ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 Çünkü o muhabbetten yetimane bir şefkat, meyusane bir dikkat tevellüd eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zavale maruz bütün mahlukata bir dikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, ye'si mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şiddet şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların mert ve zevalinde bir zat-ı bakiyenin, Baki esmasının daimi cilvelerini temsil eden ayni erbahtları baki görür. Şefkati bir surura intirab eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve hüsnü mukaddes ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyim ve ihsan ve tenvini daimi görür. O zeval ve fenayı tezyidi hüsn ve tecdidi lezzet ve teşhir sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp Lezzetini ve ve hayretini ziyadeleştirir. değiştirir. Elbaki, elbaki.